ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا فان استقل حديث كلام الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها Vücuda mühüdelse bir dıga, ve bir dıga, vücuda ve dıga, vücuda bir Kardeşlerim, vücuda oturumda sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun hayatı, ahlakı ve dıga, okumaya başlıyoruz. Birinci oturum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakları. Allah-u ve Teala, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi göndermekle ve onun Risalet güneşinin doğmasıyla bize büyük bir ikram ve lütufta bulunmuştur. O şöyle buyurmuştur. Allah Celle Şanuhu, iman edenlere ayetlerini okuyan onları arıtan onlara kitap ve hikmeti öğreten kendilerinden bir peygamber göndermekle büyük bir iyilikte bulunmuştur. Halbuki onlar önceleri apaçık sapıklıkta idiler. Ali İmran Suresi 164. ayeti kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Üzerimizde yerine getirmemiz, dikkat etmemiz, ihmal etmememiz veya basite almamamız gereken birçok hakkı vardır. İşte bu haklardan bazıları da şunlardır. 1- Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e iman etmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk hakkı kendisine inanılması ...ve risaletinin tasdik edilmesidir. Kim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme... ...ve onun peygamberlerin sonuncusu olduğuna inanmazsa... ...ondan önce gelen bütün peygamberlere inansa bile kafirdir. Kur'an, Allah'ın Azze ve Celle Resulüne inanılmasını... Ve risaletinden şüphe edilmemesini emreden ayetlerle doludur. Bunlardan birisi de Yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğudur. Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura yani Kur'an'a iman edin. Tegabun suresi 8. ayet kerime. Şu ayette aynı konudadır. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne inanmış sonra şüpheye düşmemiş olanlardır. Hücurat Suresi 15. ayeti i Kerime Yüce Rabbimiz Allah Celle Şanuhu kendisini ve Resulünü inkar etmenin helak olma ve can yakıcı azabın sebeplerinden olduğunu açıklamıştır. Bu onların Allah'a Celleşanuhu ve onun Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah Azze ve Celle'ye ve onun Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelirse bilsin ki hiç şüphesiz Allah Azze ve Celle'nin cezası çok şiddetlidir. El Enfal suresi 13. ayet-i kerime. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhammed'in canı elinde olan Allah Azze ve Celle'ye yemin olsun ki şu ümmetten Yahudi olsun, Hristiyan olsun, beni duyup da benimle gönderilene iman etmeyen kesinlikle cehennemlik olur. Müslüm'ün rivayeti. Evet. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek, uymak, peşinden ve izinden gitmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymak, ona iman etmenin gerçek delilidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inandığını iddia edip de sonra onun emrini yerine getirmeyen, yasakladığı şeylerden vazgeçmeyen, ve sünnetlerinden hiçbirine uymayan kişi iman iddiasında yalancıdır. Çünkü iman kalplere yerleşen ve davranışlarında bunu tasdik ettiği şeyin adıdır. Allahu Teala azze ve celle rahmetinin ancak resulüne uyan ve ona itaat edenlere ulaşacağını açıklamıştır. Rahmetim her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten korunup sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar o ümmi peygambere tabi olan kimselerdir. El-A'raf suresi 156 ve 157. ayeti kerimeler. Yine Yüce Rabbimiz Allah Celle Şanuhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği yoldan yüz çevirip emirlerine karşı gelenleri can yakıcı bir azapla tehdit etmiştir. Onun emrine karşı gelenler, başlarına bir bela gelmesinden veya can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Nur Suresi 63. Ayet-i Kerime Allahu Teala Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği hükme teslim olunmasını ve onun hükmünden memnun kalınmasını emretmiştir. Hayır, Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın Tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Sübhanallah. Nisa suresi 65. ayet-i Evet, 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'i sevmek. Resulullah'ın üzerimizdeki haklarından birisi de budur. Tam ve mükemmel olarak sevilmesi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti üzerindeki haklarındandır. O şöyle buyurmuştur, sizden birisi ben ona çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olmazlar. Bu hadis müttefakun aleyhtir yani buhari ve Müslim'de ittifaken kabul edilmiş rivayetlerden birisidir. Müslüman adını taşısa ve onların aralarında yaşasa bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi sevmeyen bir insan mümin değildir. En büyük sevgi müminin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendisini sevdiğinden daha fazla sevmesidir. Ömer İbn Hattab radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demişti. Ey Allah'ın Resulü sen kendim hariç yani nefsim hariç bana her şeyden daha sevimlisin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır. Canım elinde olana yemin ederim ki ben sana kendimden de daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamazsın diye cevap verdi. Ömer radıyallahu anhu vallahi sen şimdi bana kendimden de daha sevimlisin dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi oldu ya Ömer buyurmuşlardır. Bukhari rivayeti. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin üzerindeki haklarından dördüncüsü de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme destek olmamızdır. Bu, onun sağken ve öldükten sonra en güçlü haklarından bir haktır. Sağlığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bu vazifeyi en iyi şekilde, şekilde yerine getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra tenkit edenlerin tenkidiyle, cahillerin tahrifiyle ve sahtekarların sahiplenmesine karşı onun ashabı tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti savunulmaya başlanılmıştır. Birisi ona kötülük yapınca veya alay edince yahut yüce makamına uygun olmayan nitelikler verince onun yüce şahsiyeti de ashab tarafından savunulmuştur. Zamanımızda ise İslam peygamberini tenkit etme ve kötüleme kampanyası artmıştır. Bütün Müslümanlar bunları yapanları yalan ve iftiralarından vazgeçirmek için ellerindeki bütün güç vasıtaları ile baskı araçlarını kullanarak peygamberlerini savunmaya başlamışlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti üzerindeki haklarından beşincisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davasını yaymaktır. Ümmet Resulullah aleyhissalatü vesselamın davasına sahip çıkacak ve onun davasını yaydığı yaymak için çaba sarf edip azim sarf ettiği gibi ümmet de bu davaya sahip çıkacak ve bu davanın yayılması için çaba sarf edecektir. İslam'ı yeryüzünün bütün bölgelerine yaymamız ve daveti tebliğ etmemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı vefakarlık borcumuzdur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ayet de olsa Benden duyduğunuzu tebliğ edin. Başkalarına duyurun. Bukhari rivayeti. Kardeşlerim dikkat ederseniz bir ayet de olsa demesinde ince bir hikmet var. Biliyorsunuz vahiy, vahiy metluv ve vahiy gayrimetluv diye ikiye ayrılır. Vahiy metluv, Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresiyle قُلْ اَذْا رَبِّ sureleri arasında zapt edilmiş olup yazıya geçirilen ibadet kastıyla namazlarda ve sair zamanlarda okunan Kur'an'ın iki kapağı arasında bulunan vahiylerdir Okunmayan vahiy ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in din namına din namına söylediği Allah'tan aldığı diğer vahiylerdir, diğer ayetlerdir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada buna işaret etmekte. Bir de olsa benden duyduğunuzu tebliğ edin. Yani hadisleri tebliğ edin. Demek ki sahih hadisler de nedir? Vahiydir ve ayettir. Evet. Başka bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Senin vasıtanla Allah Azze ve Celle'nin bir kişiye hidayet vermesi, kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Bu da müttefakun aleyh olan bir hadistir. O, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü diğer ümmetlere sizin çokluğunuzla övüneceğini buyurmuştur. Ahmed ibn Hanbel ve Sayır Sünen sahiplerinin rivayetidir bu. Ümmetin çok olma sebepleri arasında onların Allah Azze ve Celle'ye davette bulunması ve insanların İslam'a girmeleri de vardır. allah Teala Azze ve Celle kendisine davetin peygamberlerin ve onların yolunda olanların görevi olduğunu belirtmiştir. De ki, benim yolum budur. Ben ve bana uyanlar basiretle insanları Allah'a çağırırız Celle şanuhu. Yusuf Suresi 108. ayeti Kerime Bu ümmetin Allah Azze ve Celle'nin kendilerine verdiği göreve sarılmaları gerekir. Görev davet etme, tebliğ da bulunma, iyiliği emretme ve kötülüğü men etmedir. Nitekim yüce Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur: "Siz insanlar için ortaya çıkarılan, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan ve Allah azze ve celle'ye iman eden hayırlı bir ümmetsiniz." Ali İmran Suresi 110. ayeti kerime. Evet. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın haklarından ümmeti üzerindeki haklarından birisi de altıncısı da sağken ve vefatından sonra ümmetinin ona saygı göstermesidir. Bu da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in birçok kişinin ihmal ettiği haklarındandır. Yüce Allah Hazretleri şöyle buyurmuştur. Doğrusu seni Şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve onu yani Allah'ı Celle Şanuhu sabah akşam tesbih edesiniz diye. Fetih Suresi 8 ve 9. Ayetler Evet. İbn-i şöyle demiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardım edin, ona saygı gösterin, onun bütün haklarını yerine getirin. Ayrıca ona büyük bir minnet borcunuz vardır demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı radvanullahi teala aleyhi mecmain onu yüceltiyor ona büyük bir saygı gösteriyorlardı. Resulullah konuştuğunda onu, başlarının üzerinde kuş varmışçasına dinlerlerdi. Yüce Allah Azze ve Celle'nin, Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin sesini bastıracak şekilde yükseltmeyin. Farkına varmadan amelleriniz boşa gitmemesi için, Peygamber'e birbirinize bağırdığınız gibi yüksek sesle bağırmayın. Ayetini işitince Hucurat Suresi 2. ayet-i kerimedir. 2. ayet-i bu. Ebubekir radıyallahu anhu vallahi bundan sonun bundan sonra seninle ancak sır arkadaşı gibi konuşacağım demiştir. Yani fısıltıyla Vefatından sonra ona gösterecek saygı ise sünnetine uymak, emirlerine saygı göstermek, hükmünü kabul etmek, sözünü edeple dinlemek, bir görüş veya mezhepten dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne aykırı davranmamakla olur. İmam Şafii rahimahullah şöyle demiştir Müslümanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden haberdar olana, herhangi birisi, birisinin görüşü sebebiyle onu bırakmasının helal olmadığında ittifak etmişlerdir. Evet, demek ki Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den gelen sahih bir rivayet varken, Falanca şeyh böyle dedi, falanca alim böyle dedi, falanca müçtehit böyle dedi deyip de Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sözlerinden sahih bir söze itiraz etmek asla ve kat'a caiz değildir. Evet. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Ümmeti üzerindeki haklarından yedincisi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her anıldığında ona salatu selam getirmektir. Allahu Teala Azze ve Celle müminlere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmelerini emretmiştir. Allah Celle Şanuhu ve melekleri peygambere salat ederler ey iman edenler siz de ona salat ve selam edin, buyurmuştur. Ahzab suresi 56. ayeti kerime. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurmuştur. Yanında, anıldığımda bana salat getirmeyenin burnu yere sürtülsün. Müslim rivayetidir bu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanların bana en yakını bana en çok salat getirendir. Tirmizi rivayet etmiştir. Ve El Elbani de Rahmetullah Aleyh bu hadisin hasen olduğunu söylemiştir. Rahmetullah Aleyhim'a. Şu da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemin sözlerinden bir sözdür. Cimri yanım, yanında anıldığımda bana salatü selam getirmeyendir Ahmet ve İmam Tirmizi rahmetullahi aleyhim'e bunu zikretmişlerdir. el Albani de rahimahullah bu rivayetin sahih olduğunu söylemiştir. Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adını duyması ve ona salat getirmede cimrilik yapmaması lazımdır. Eğer cimrilik yapar, Peygamber aleyhissalatü vesselam zikredildiğinde ona sallallahu aleyhi ve sellem ya da en azından aleyhisselam dememesi Resulullah aleyhissalatü vesselama karşı saygısızlıktır. İmam İbnül Kayyım rahimahullah, Celâul Efham, Fis salâti vesselâm alâ khayril enâm adlı kitabında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat getirmenin birçok faydasını belirtmiştir. Dileyen bu kitaba müracaat edebilir. Fakat kardeşlerim şunu da açıklamak gerekir. Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatü vesselama salatü selam getirmemizi emretmiştir. Bu üzerimize vaciptir. Sahabe-i kiram efendilerimiz de nasıl selam verileceğini sormuş, öğrenmişlerdir Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan. Nasıl salat getirileceğini de sorup öğrenmişlerdir. Biz bu salatü u selamları ehli sünnetin kabul etmiş olduğu sahih hadis kitaplarında görüyoruz. Eğer bir kimse Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e salat selam getirecekse Resulullah aleyhissalatü vesselamın dilinden dökülen ibarelerle salatü selam getirmesi lazım. Yoksa kendilerinden bazı kimseler salatü selam uydurmuşlardır. Bunlarla salatü selam getirmek hem caiz değildir, hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiklerine muhaliftir. Adam salatü selam kitabı yazmış. İşte gökten gökte uçan kuşların tüy adedince peygambere salatü selam olsun. Yerde biten otların yaprakları adedince peygambere salatü selam olsun. Koyunların üzerindeki kıl kadar, kıl adedince peygamber aleyhissalatü selama salatü selam olsun gibi sözlerle kişiler salatü selam getirmiş. Olmazlar. Çünkü bu neye benziyor? Herkesin yediği lokma nispetinde karnıma Allah'ın rızıkları girsin demeye benziyor. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sahih rivayetlerle insanlar eğer salatu selam getirirlerse o sigayla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı överlerse, tabi bu Allah Azze ve Celle'nin emrine amade olmaktır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i tabi olmaktır. Diğer geri kalanları da insanların uydurduğu meselelerdir ve boş şeylerdir. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın biz ümmetleri üzerindeki haklarından sekizincisi de onun dostlarıyla dost, düşmanlarıyla düşman olmaktır. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiklerini seveceğiz, buğz ettiklerine de buğz edeceğiz. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a Celle Şanuhu, ve onun Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlık edenlerle dostluk ettiğini göremezsin. Allah Celle şanuhu onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendine, kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Mücadele suresi 22. ayeti kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını rıdvanullahi teala aleyhim ecmaîn dost edinmek, onları sevmek, saymak, haklarını tanımak, onlara övgüde bulunmak, onları örnek almak, onlar için istiğfarda bulunmak, aralarında çıkan tartışmalar hakkında konuşmamak, onlara düşmanlık yapan hakaret eden veya onlardan birini tenkit edenlere düşmanlık etmek ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesini sevmek ve onları dost edinmek onları savunmak ve onlar hakkında haddi aşmamak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapılacak dostlukların en güzeli ve en kuvvetlisidir. Ehli sünnet Sahabe-i kiramı sever, sayar, onların haklarını tanır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan imanlarından, Resulullah Aleyhisselatü baş gözleriyle görmelerinden dolayı, onunla sohbet ettiklerinden dolayı, ashabın hepsini ne yaparlar? Sever ve sayarlar. Ama Rafiziler, şiiler ve şiilerin bütün kolları, Sahabe-i kirama dil uzatırlar, sahabe-i kirama hakaret ederler, sahabe-i kiramın haklarını tanımazlar. Onun için biz onlar sahabe-i kiramın hakkını tanımadılar diye onlara ne yapamayız? Dostluk besleyemeyiz. Biz onlar sahabe-i kirama düşman oldukları için biz de onlara düşman oluruz. ehl sünnetin alimlerini sevmek, onlara dostluk etmek, onları yetersiz bulmamak ve şereflerine dil uzatmamak da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapılacak dostluklardan bir dostluk ve Resulün sallallahu aleyhi ve sellemin dostluğunun bir göstergesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'in düşmanı olan kafir, münafık, bidatçı ve sapıklara düşman olmak da ona yapılacak dostlukların bir neticesidir. Heva sahiplerinden yani bidatçılardan birisi, Eyüp el-Saktiyaniye sana bir kelime soracağım dedi. Eyüp, rahmetullahi aleyh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bir tazim ve düşmanlarına karşı bir düşmanlık olarak parmağıyla işaret ederek şu cevabı verdi. Yarım kelime dahi sorma. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetine sırt çeviren, sünnetini tahrif eden, sünneti beğenmeyip kendinden bir şeyler uyduran bidatçılar sorulan soruyu muhakkak kendi lehlerine çevirecekler ve ehli sünnetin aleyhine kullanacaklarından dolayı Eyyub es-Sahtiyani yarım kelime dahi olsa sorma deyip onları terslemiştir. Allah celle şanuhu Eyyub es-Sahtiyani'ye ve onun gibi Düşünüp davrananlara, bidat ehline taviz vermeyenlere, bidat ehline sempati beslemeyenlere merhamet etsin. Evet, şimdi geldik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan'ı ve Ramazan'daki tutumlarına. İmam İbnül Kayyim rahmetullahi aleyh şöyle demiştir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, Ramazan'daki uygulaması mükemmeldir. Amada amaca ulaştırmada oldukça iyidir ve nefisler için de pek kolaydır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zorlukla değil, sühûlet ve kolaylıkla gönderilmiştir. Zorlaştırıcı olarak değil, Allah'ın subhanahu ve taala emirlerine ve nehihlerine İttiba etmede en kolay yolu gösterici olarak gönderilmiştir. Evet kardeşlerim, Ramazan hicretin ikinci yılında farz kılınmıştı. Yani Ramazan orucu hicretin ikinci yılında farz kılınmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz de 9 defa Ramazan orucu tuttuktan sonra vefat etmiştir. Önce kişinin ya oruç tutması ya da her gün bir yoksulu doyul, doyurması şeklinde isteğe bağlı olarak farz kılınmıştır. Sonra bu isteğe bağlılıktan kesinlikle oruç tutulması hükmüne geçilerek önceki ayet Neshedilmiştir Yaşlı erkek ve kadın için yemek yedirmek belirlenmiştir Oruç tutmaya güç yetiremezlerse tutmazlar Bunun yerine her gün bir yoksulu doyururlar Hasta ve yolcuya tutamayıp sonra kaza etme ruhsatı verilmiştir Hamile ve bebek emzirenin de kendisine bir zarar gelmesinden korkarlarsa, oruçlarını tutmayıp sonra kaza etmelerine müsaade edilmiştir. Çocuklarına zarar gelmesinden korkarlarsa, hem kaza ederler hem de her gün bir yoksulu doyururlar. Çünkü onların oruç tutmamaları hastalığa, Yakalanma korkusuyla değil, sağlıklı iken olduğundan ve İslam'ın başlangıcında sağlamın oruç tutmaması gibi olduğundan yoksulu doyurmaya da mecbur kılınmışlardır. Evet, her türlü ibadetin çok yapılması. Değişik türdeki ibadetleri bol bol yapmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan ayındaki uygulamasıydı. Cibril aleyhisselam Ramazan'da ona Kur'an okurdu. Cibril aleyhisselam kendisiyle görüştüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır konusunda esmesi engellenemeyen rüzgardan daha cömert olurdu. O insanların en cömertiydi. Ramazan'da daha da cömert olurdu. O ayda çok sadaka verir, iyilikte bulunur, Kur'an okur, namaz kılar, çokça zikir yapar ve itikafa girerdi. Başka aylarda yapmadığı ibadetleri özellikle Ramazan'da yapardı. Hatta bazen gündüz ve gece ibadetleriyle geçirdiği saatleri arttırmak için Sahurda yemek yemeden orucuna devam ederdi. Visal orucu diyoruz buna. Ama visal orucu Resulullah Aleyhissalatu Vesselam için caiz olmasına rağmen ümmetine caiz değildir. Ashabını visalden yani sahura kalkmadan peş peşe oruç tutmaktan Resulullah menetmiş, yasaklamıştı. Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ona sen de bunu yapıyorsun demişlerdi. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de şöyle cevap vermişti. Benim durumum sizinki gibi değildir. Çünkü geceleyin bana Rabbim yedirir ve içirir. Başka bir rivayette şöyledir. Ben Rabbim'in indinde geceyi geçiriyorum. O beni doyuruyor ve susuzluğumu gideriyor. Bu hadis de, Müttefakun aleyh olan bir rivayettir. Bukhari ve Müslim'de bunu bulabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine adı, acıdığı için sahursuz oruç tutmayı yasaklamış ve sahura kalkılmasına izin vermiştir. Ebu Sa'id el-Hudri'nin radıyallahu anhu rivayet ettiği Bukhari'nin rahmetullahi aleyh sahihinde geçen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruçlarınızı birbirlerine eklemeyin. Hanginiz bir günün orucunu diğer günün orucuna eklemek istiyorsa sadece sahur vaktine kadar uzatsın. Ama yine de 24 saatte bir defa yemek yesin. Anlamı çıkar buradan. Evet. Bu visalin yani Sahura kalkmadan oruç tutmanın en doğru olanı ve oruçluya en kolay olanıdır. Bu gerçekte gecikmiş bir akşam yemeğidir. Böylece oruçlu 24 saatte sadece bir öğün yemek yemiş olur. Bu öğünü sahurda yerse yemek vaktini gecenin başından sonuna aktarmış olur. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan ayını belirlemedeki uygulaması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucuna ancak kesin bir görme işlemiyle veya bir şahidin şehadetiyle başlardı. Nitekim o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ömer'in radıyallahu anhumanın şehadetiyle bir defasında da bir bedevinin şehadetiyle oruç tutmuş ve onların verdikleri haberlere güvenmiştir. Burada da haberi i vahidin dinde hüccet olduğunun ve geçerli olduğunun delili vardır. Onları şehadet ifadesini söylemekle de Yükümlü tutmamıştır. Yani vallahi billahi ben gördüm deyip de yemin de ettirmemiştir. Sadece çünkü mümin yalan söylemez. Şakadan dahi olsa yalan söylemez. Gördüm gördüm, bilmiyorum bilmiyorum. Bu bir haber verme ise Ramazan'da tek kişinin verdiği haberle yetinmiştir. Evet. Şahadet söz konusuysa şahidi şahadet ifadesini söylemekle yükümlü tutmamıştır. Görme ve şahadet yoksa Şaban ayını 30'a tamamlamıştır. Yani suumu liruyyatihi veftiru liruyyatihi fe in ghum aleikum fa ekmil Ayı görün oruç tutun, ayı görün iftar edin. Eğer ayı görmeye gökyüzünde bir mania varsa Ramazana başlamanız için Şaban'ın sayısını 30'a tamamlayın buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 30. gece bulut hilalin görülmesine engel olduğunda Şaban ayını 30'a tamamlayıp sonra oruç tutmuştur. Çünkü gök ayı 31 çekmez. 28 de çekmez. Ya 29 ya 30 çeker. O güdük ay dediğimiz Şubat'taki 28 çekmesi 28 çekmesi Güneş sistemine bağlı olan takvimlerde geçerli. Evet. Bulutlu günde oruç tutmazdı. Bunu emretmez. Hatta hava bulutluysa Şaba'nın 30 güne tamamlanmasını emrederdi. Yani buradaki bulutlu günden kasıt, Pazartesi ve Perşembe günü tutulan, Ayın 13-14-15'inde tutulan sünnet oruçlarda bulutlu gün olursa, Bunlar da oruç tutmazdı manasına değil. Ramazanı tespit etmek ve Şaba'nın 29 yahut da 30 çekmesini, Tespit edebilmek için geçerli olan bir durum bu. Evet. Onun fiili de emri de işte buydu. Bu onun şu sözüyle çatışmaz. Eğer hava bulutlu ise ve bu yüzden hilali göremezseniz, Ramazan hilalini otuza tamamlamakla takdir ve hesap edin. Çünkü otuz bir çekmiyor. Ay. 30'u tamamlayacaksın. Ondan sonra sahir devrisi günü Ramazan'ın biri olarak takdir edeceksin. Evet. Takdir ve hesaptan maksat hava bulutlu olduğundan ayın 30'a tamamlanmasıdır. Bukhari'nin rivayet ettiği sahih bir hadiste de Şaban'ı 30'a tamamlayın buyurmuştur. Ramazan ayında Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın bu aya ayın çıkmasında ki tutum ve uygulaması. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem halka oruç tutmalarını bir erkek Müslümanın şahadetiyle oruçtan çıkmalarını da iki kişinin şahadetiyle emrederdi. Yani oruca başlamak için bir Müslümanın şahadeti lazım. Bayram yapmak için iki müslümanın şahadeti lazım. Bu hususta Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın uygulaması demek ki buymuş. İki şahit bayramın vakti çıktıktan sonra hilali gördüklerine şahadet ederlerse orucunu açar. İnsanlara da oruç tutmalarını, oruç tutmamalarını ve ertesi gün ertesi gün vaktinde bayram namazını kılmalarını da emrederdi. Evet. İmam İbnül Kayyim rahimahullah şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orucu açmakta acele eder ve buna teşvik ederdi. Sahura kalkar ve buna teşvik ederdi. Sahuru geciktirir ve buna da teşvik ederdi. Orucu Hurmayla açmaya teşvik ederdi. Hurma yoksa su ile açılmasını tavsiye ederdi. Buna teşvik etmesi, onun ümmetine karşı çok müşfik olmasından ve onların iyiliğini düşünmesinden kaynaklanıyordu. Çünkü mide boşken tatlı olan bir şeyin yenilmesi, vücudun daha kolay kabul etmesini, ondaki enerjiden daha iyi yararlanmasını sağlar. Özellikle görme gücü tatlıyla artar. Medine'nin hurması tatlıdır. Medine'liler onunla büyüyüp yetişmişlerdir. Onlara göre hurma azık ve katıktır. Tazesi de meyvadır. Suya gelince oruçla karaciğerdeki bu tür kuruluk bir tür kuruluk meydana gelir. Suyla ıslandıktan sonra Besinden daha iyi yararlanılır Bundan dolayı susuz ve aç kimsenin Yemekten önce biraz su içmesi Ve ondan sonra yemek yemesi iyi olur Hurma ve suyun kalp sağlığında etkisi olan bu özelliğini Ancak kalp doktorları bilebilirler Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bunu Vahiyle ile bilmiştir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte iftar nasıl olmuştur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orucunu namaz kılmadan önce açardı. Bulabilirse orucunu taze hurma ile açardı. Bulamazsa kuru hurma ile açardı. Onu da bulamazsa birkaç yudum su ile iftar ederdi. İftarı açtığında susuzluk gitti, damarlar ıslandı, İnşallah sevap hasıl oldu derdi. Ebu Davud rivayeti bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu da bilinmektedir. Oruçlu için iftarını açtığında geri çevrilmeyen bir dua vardır. İbn-i rivayeti. Yani... Oruçlu kimse orucunu açmadan önce ve orucunu açtıktan sonra allah Alem dua etse Allah Celle Şanuhu, bu duasına ne yapıyor? İcabet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu sabittir. Gece şu taraftan yani doğudan yönelip geldiğinde, gündüz şu taraftan batıdan arkasına dönüp gittiğinde, güneş de battığında oruçlu orucunu açmıştır. Yani iftar etme vakti girmiştir. Muttefakun aleyh olan bir rivayet bu. Evet, niyet etmese bile, oruçlunun hükmen orucunu açmış olmasıyla ve orucunu bozma vaktinin girmiş olmasıyla da bu yorumlanmıştır. Evet, oruçlunun dikkat edeceği davranışlar ve edeplerden, Biri ve birkaçı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Oruçluyu kötü söz ve davranıştan, Bağırmaktan, sövmekten, Dövmekten ve sövene cevap vermekten men etmiştir. Oruçlunun kendisine söven kimseye Ben oruçluyum demesini emretmiştir. Bu da müttefakun aleyh olan bir rivayet. Bu konuda Şöyle yorumlar yapılmıştır alimler tarafından. Bu sözü diliyle söyler. Yani birisi ona çatarsa, ona söverse ona karşılık vermez. Ben oruçluyum der. En açık olan yorum budur. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona bu şekilde söylemesini emretmiştir. Bu şekilde dauranan kimse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle otomatikman amel etmiş olur. Fakat kendisine oruçlu olduğunu hatırlatmak için kalbiyle içinden kendi kendine ben oruçluyum, benim bu adama Uymamam lazımdır diye oruçlu olduğunu kendisine hatırlatır diye de yorum yapan alimler vardır. Evet, farz olan oruçlarda kendisine çatan kimseye diliyle ben oruçluyum der, nafile olan oruçlarda da o adamla kavga etmemek için, kendi kendine ben oruçluyum, onun sana yapmış olduğu çatmaya karşılık verme, orucunun sevabını heder etme diye hatırlatır. diye Bunu kendi kendine söyler diyen alimler de var. Çünkü bu riyadan daha uzaktır denilip bir şerh konulmuştur. Her halükarda da oruçlu ne yapmayacak? Kendisine çatan kimseye çatmayacak, bağırmaya, çağırmaya, kavgaya mahal vermeyecek. İster dışarıdan ben oruçluyum desin, ister kalben kendisine hatırlatsın, kendisini o çatan kimsenin derekesine düşürmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan ayında yaptığı yolculuklardaki uygulaması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanda yolculuk yapmış, orucunu tuttuğu da tutmadığı da olmuştur. Ashab-ı kiramı da her ikisi arasında serbest bırakmıştır. Seferde dileyen ashabı oruç tutmuştur. Dileyen ashabı da orucunu tutmamıştır. Tutanlara ne için tutuyorsun dememiş, tutmayanlara da ne için oruç tutmuyorsunuz diye bir itirazda bulunmamıştır. Düşmanlarına yaklaştıklarında güçlü olmaları için sahabilerine oruç tutmamalarını da bazen emretmiştir. Savaş esnasında. Yolculuk cihat amacıyla yapılmıyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmama hakkında bu bir ruhsattır. Kim buna uyarsa güzel olur. Oruç tutmak isteyene de günah yoktur buyurmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük gazvelerinden olan Bedir savaşına ve Mekke'nin fethine Ramazan ayında çıkmıştı. Gazve ne demek? Yani başında Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat bulunarak, katılarak yaptığı savaşlara gazve diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oruçlunun oruç tutmaması için belirlediği bir yolculuk mesafesi yoktur. Bu konuda ondan gelen sahih hiçbir rivayet de yoktur. İşte şu kadar yer gidersen orucunu açarsın, bu kadar merhale kat edersen orucunu iftar edebilirsin diye hiçbir sahih rivayette gelmemiştir. Sahabiler, Rıdvanullahi Teala Aleyhi yolculuğa başladıklarında evleri geçmiş olmaya itibar etmeden oruçlarını açıyorlar ve bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması olduğunu söylüyorlardı. Nitekim Ubeyd bin Cebir radıyallahu anhu şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından Ebu Basra el-Ghifari ile birlikte Ramazan ayında Fustat'tan bir gemiye bindim. Daha evleri geçmemiştik ki bir sofra getirtti ve yaklaş dedi. Ben Evleri görmüyor musun dedim. Ebu Basra radıyallahu anhu Resulullah aleyhissalatü vesselamın sünnetinden yüz mü çeviriyorsun dedi. Ahmet ve Ebu Davud'un rahimahumullah beraberce zikrettikleri bir hadis bu. Evet, Muhammed bin Ka'b radıyallahu anhu anlatmıştır. Ramazan ayında Enes bin Malik'in radıyallahu anhunun yanına geldim. Yolculuğa çıkmak üzereydi. Devesine palan vurulmuş, kendisi de yolculuk kıyafetini giymişti. Yemek getirtti ve gelince yedi. Ona, bu sünnet midir dedim. O da, evet sünnettir dedi. Sonra devesine bindi ve yoluna devam etti. Tirmizi rahimahullah bu hasen bir hadistir demiştir bu rivayet için. Bu eserler yani rivayetler Ramazan gününde yolculuğa çıkanın o gün oruç tutmayacağı hususunda açık delillerden bir ispattır. Tabi isterse tutmaz isterse tutar tutana ne için tutuyorsun, tutmayana da ne için tutmuyorsun diyemeyiz. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'da uyguladığı hallerden bir başkası da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesiyle cinsel ilişkisi sebebiyle cünüp olarak sabaha erişmişse fecirden yani ezandan sonra gusül abdesti alıp orucuna devam ederdi. Orucunu tutardı. O Ramazanda oruçluyken bazı hanımlarını öperdi. Oruçlunun hanımını öpmesini su ile Ağzı yıkamaya yani mazmaza yapmaya benzetirdi. Tabi kardeşlerim burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam herkesten daha çok nefsine hakimdi. Şimdi bir peygamberin nefsine hakim olmasıyla yeni evlenmiş olan bir gencin nefsine hakim olması hepinizin bildiği gibi bir olamaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hanımlarını öpmüştür ama o nefsine hakim olduğu için sadece öpmekle yetinmiştir, öpmekle iktifa etmiştir. Ama biz düşünelim, yeni nikahlanmış, 3-5 gündür evli olan bir genç, eğer Ramazan'da hanımının yanağına bir öpücük kondurursa, ne yapar? Bunun gerisini getirir. Onun için en güzeli, her ne kadar bu, caiz olsa da, Gerisini getirme korkusu ağır basacağından ve bastığından dolayı ne yapması lazım? Nefsine hakim olamayacak olan kişilerin eşlerini oruçluyken öpmemeleri gerekir. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmaya ne olmasın, sebebiyet vermesin yapılan davranış. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin unutarak yiyip içen kimse hakkındaki uygulaması Resulullah aleyhissalatü vesselam unutarak yiyip içen kimseye orucu kaza ettirmezdi. Çünkü ona yediren ve içiren yüce Allah'tır. Bu tür yeme ve içme yiyene izafe edilmez. Bu sebeple de o kişi orucu açmış olmaz, orucunu bozmuş olmaz. O orucunu ancak kendisinin yaptığı bir şeyle bozar. Unutarak yeme içme, uykudayken yeme içme gibidir. Hem uyuyanın hem de unutanın yaptıklarından sorumlulukları yoktur. Evet, Orucu bozan şeyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, Sahih olarak geldiği üzere yemek, içmek, hacamat yaptırmak bu özel bir yöntemle kan aldırmanın ismidir. Ve kusmak, orucu bozar. Kur'an cinsel ilişkinin de tıpkı yeme içme gibi orucu bozduğuna delalet etmektedir. Bu konuda herhangi bir görüş ayrılığı bilinmemektedir. Sürmenin orucu bozduğuna dair... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen herhangi sahih bir rivayet yoktur. Erkekler de, kadınlar da gözlerine sürme çekerler, çekebilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oruçluyken misvaklandığı da sahih olarak sabittir. Yok, sabahtan öğlene kadar misvaklanırmış, Öğlenden akşama kadar misvaklanamazmış. Bu şekilde bir ayrım hadislerde gelmemektedir. Bunlar kişilerin kendi kafalarından çıkarıp ürettikleri bazı görüşlerdir. Hadisle sabit olmayan sözlerdir. İmam Ahmet Rahimahullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oruçluyken başına su döktüğünü zikretmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz oruçluyken ağzına su alıp burnuna da su çekerlerdi. Burnuna su çekerken aşırılığa kaçmaktan da men ederlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oruçluyken hacamat yaptırdığına dair sahih bir rivayet yoktur. Bunu İmam Ahmet rahimahullah ifade etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin günün başında oruçlunun misvak kullanmasını yasakladığı, günün sonunda serbest bıraktığı da sahih değildir. Misvağı istediği zamanda hacet husule geldiğinde kişi ne yapar? Kullanabilir. صلى الله على نبينا ala وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد rabbil رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته